Kirazlar Yazan Reşat Nuri Güntekin Seslendiren Mazlum Kiper Karşımızda 5-6 dönümlük kocaman bir bahçe içinde yarı kaybolmuş bir eski ev vardır. Pancurları hemen daima kapalı duran bu evde ihtiyar bir karı koca oturur. Ara sıra öteberi almak için çarşıya giden yine ihtiyar bir hizmetçilerinden başka kimseleri yoktur. Kimseyle görüşmezler. Öyle olmakla birlikte bahçenin etrafını çeviren yüksek duvara rağmen... Mahalle ahalisi onların kim olduklarını, nasıl yaşadıklarını öğrenmeye muvaffak olmuştur. Komşularımdan biri bu aile hakkında bana da malumat verdi. Bunlar Rumeli muhacirlerindendir. Dünya kadar paraları vardır fakat gayet pinti insanlardır. Yemezler, içmezler. Evlerinde yırtık elbiselerle gezerler. Kışın ateş yakmazlar. İratlarından gelen parayı bankaya götürüp yatırırlar. Mezarımı götürecekler nedir? Bari çocukları falan olsa. Halbuki kimseleri de yokmuş. Bu bahçe baştan başa kiraz ağaçlarıyla doludur. Mayıs'ta kirazlar kızarmaya başlayınca karı koca haftalarca bahçede bekçilik ederler. Geceleri nöbetleşe uyurlar. Biri evde yatarken öteki elinde bir değnekle bahçenin içinde dolaşır. Çünkü serseri mahalle çocuklarının duvardan kiraz hırsızlığı etmeleri mümkündür. Hatta bazı seneler gecelerin ayazından hasta düştükleri olur. Tasavvur ediniz, bir bahçe kirazları olduğu halde ne kendileri ne hizmetçileri bir tek kiraz yemezlermiş. Gel gelelim, bu eli sıkılığa rağmen Mahalle külhanbeyleri yine sepet sepet kiraz çalmanın yolunu bulurlar. Nihayet kirazlar kemale erer, onları sepetlere doldururlar, araba araba pazara götürürler. İhtimal aldatılmaktan korktukları için kendileri de bu arabaları takip ederler, hem de yayan olarak. Apartmanlarının kirasını hemşerilerinden bir yaşlı avukat toplar, Aydanaya getirip kendilerine teslim eder. Avukatın kağıtı bir söylüyor: İhtiyarlar parayı alırken ağlaşmaya başlarlarmış. Anlayın para hırsının derecesini. Parayı herkes sever ama bu kadar da fazla. Evet, para hırsının bu derecesi bana da çok iğrenç görünmüştü. Fakat sadece hastalık. Bu da bir nevi hastalık diye cevap verdim. Fazla bir şey söyleyemedim. Mayıs geldi. Karşı bahçe adeta bir kiraz denizi halini aldı. Eski ev artık büsbütün kaybolmuştu. Komşunun hakkı varmış. İhtiyarlar gece gündüz bahçeyi bekliyorlardı. Bir düzine köpek kirazları onlardan daha iyi muhafaza edemezdi. Nihayet meyvelerin toplanma zamanı geldi. İki kanadı birden açılan demir kapının önüne yük arabaları yanaştı ve pazara batmanlarla kiraz gitti. Temmuz başları. Bir gün evimin önünde mahalle imamıyla konuşuyordum. Karşı kapıdan ihtiyarların hizmetçisi çıktı, bana doğru geldi. Tatlı bir Rumeli şivesiyle, ''Bizim efendi selam söyler doktor bey, hanım biraz keyfini bozmuştur. Bize teşrif edesinizmiş, ücreti her kaç kuruş ise veririz.'' der. Acele işim olmasına rağmen, ''Peki geliyorum.'' dedim. İmam elimden tuttu, kulağıma eğilerek, ''Yağlı müşteriyi yakaladınız doktor bey.'' dedi hissemizi isteriz. İmamın şakasına ben de şakayla mukabele ettim. Bu cömert insanların ücreti her kaç kuruşsa vereceklerini söylemelerinden azaran hastalık galiba vahim. Korkarım ki az zamanda vazifemi bitirip müşterimi size devredeceğim imam efendi. İmam tekrar elimi yakalayarak Hastanın kocasından ganice bir ücret talep ederseniz fakire bir yerine iki müşteri göndermiş olursunuz. Mahallenin bunlardan başka suretle bir hayır görücü yok. Hastalık basit bir nezleydi. Fakat kadın çok ihtiyar olduğu için fena sarsılmıştı. Beni hayret edilecek kadar sevimli ve munis bir çehreyle karşıladı. Zahmet edip geldiğim için uzun bir dua ettikten sonra... ''Ben istemezdim sizi rahatsız etmek ama efendiye söz anlatamadım.'' dedi. Allah'ın bildiğini ne saklayayım? Ben evvela bu duayı ve bu sözleri pek kalpsizce tefsir ettim. Anlaşılan vizite parasının bir kısmını Cenabı Hakk'a havale edecekler. Bu dua Ahiret Bankası için havalename olsa gerek diye düşündüm. Hastalığının önemsiz olduğunu söylemesi de anlamlıydı. Önemsiz bir hastalığın tedavi ücreti elbette önemlisininkinden daha az olmak lazım gelir. Bir bahçe kirazdan bir tanesini yemeye kıyamayan, mülklerinin iradını aldıkça sevincinden iğrenç bir surette ağlaşan bu insanlar için bu mantık gayet tabii görülmeliydi. Hastayı muayene ettikten sonra karnemi çıkararak reçete yazmaya başladım. Kadın bu esnada kocasının kulağına bir şeyler söyledi. İhtiyar adam kızar gibi oldu. ''Allah aşkına canımı sıkma. Kendi derdim kendime yeter. Bir de seninle mi uğraşayım?'' diye söylenmeye başladı. Kadın hastalara mahsus titizlikle ''Olmaz, olmaz. Öldürsen nafile. İstemem.'' diye inat ediyordu. Başımı kaldırmıştım. İhtiyala göz göze geldik. Adamcağız bana izahat vermeye lüzum gördü. ''İnsan ihtiyarladıkça tuhaf olur doktor efendi. Eskiden böyle değildi. Ne dersem yapardı.'' İlaç içemem, doktor efendi boşuna reçete yazmasın, diyor. Cevap vermeden gülümsedim. İçimden, galiba kadın pintilikte kocasına taş çıkarıyor. İhtimal ilaç istememesi, para gider korkusundan, diye düşündüm. Eve ve eşyaya şöylece bir göz gezdirdim. Hakikaten dedikleri gibiydi. İnsan kendini zengin bir adamın evinde değil, bugünden yarına yiyecekleri olmayan fakirlerin kulübesinde sanırdı. Hele hastanın yattığı odaya köpeği bağlasalar durmazdı. İhtiyar kadın takatsiz başını yastığa bırakmıştı. Ağlar gibi bir sesle huysuzluğuna devam ediyordu. İstemem. Ben ilacı ne yapayım? Ben ölmek istiyorum. Allah rızası için beni halime bırakın. Sönük mavi gözlerinden buruşuk yanaklarına yaşlar sızıyordu. İşim bitmişti. Gitmek için ayağa kalktım. İhtiyar muhacir mahcup bir tavırla şu çekmecenin gözünde paralar var evladım, ücretiniz neyse alın dedi. Kadının biraz evvel ölmek istemesi gibi ihtiyarın bu sözüne de hayret ettim. Bir pintinin yara açık bir çekmecede külliyetli para bırakması, sonra evine giren bir yabancıya elini sokta istediğin kadarına al demesi garip değil miydi? Dört gün sonra beni kirazlı eve bir kere daha çağırdılar. İhtiyar kadın epeyce iyileşmişti. Bana kendi eliyle çay pişirmek için ısrar etti. Öteden beriden konuşmaya başladık. Umduğumun aksine bu ihtiyarların sohbetini çok tatlı buldum. Onlara başka bir yerde rast gelmiş olsaydım ne iyi ne tatlı insanlar diyecektim. Fakat ne mal olduklarını biliyordum. Bir aralık kadın bana çoluğum çocuğum olup olmadığını sordu. E, çoluk var büyük hanım ama çocuk yok dedim. Allah vermedi mi evladım? Keşke vermeseydi büyük hanım. İki altın top gibi evlat vermişti. Fakat ikisini evvel 20 gün arayla ikisini de aldı. Yalnız kaldık. Allah sana anasına ömür versin evladım. Gençsiniz. Allah yine verir inşallah. Hastalıkları neydi? Biri kemik hastalığından ölmüştü. Öteki beyin veremi denen bir melun hastalıktan. Yavrumu bir gün kaza ile merdivenden düşürmüşler. İhtiyarların ikisi birden bir va kopardılar. Şaşırdım, kadın hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İhtiyara baktım, onun da gözlerinden sessiz yaşlar akıyordu. Kadın biraz hükûn bulduktan sonra, ''Vah yavrum, o hastalık senin de yürüyeceğini yaktı öyle mi?'' dedi. Sonra karşısındaki adamın kendi dertlerini bütün derinliğiyle anlayacağından emin şu sade hikayeyi anlattı. Biz memleketimizde çok zengindik. Oğullarımız, kızlarımız, torunlarımız vardı. Balkan muharebesinde kimi öldü, kimi kayboldu. Biz iki ihtiyar, Zehra ismindeki torunumuzla İstanbul'a geldik. Elimizde çoluk çocuk namına bir o Zehracık kalmıştı. Ölenlerin, kaybolanların muhabbetini ona verdik. Memlekette dünya kadar malımız, mülkümüz olduğu halde İstanbul'da on parasız kaldık. Efendi ihtiyardı, çalışacak halde değil. İstanbul'da bir iki hemşerimiz vardı. Allah razı olsun onlar ara sıra beş on para veriyorlardı. Üstsüz başsız kalmıştık. Zehracık dilenci çocuklarına dönmüştü. 7-8 sene evvel şu karşı sokaktaki arsada 2-3 meşruta ev vardı. Karı koca o evlerden birinde bir odacığa sığınmıştık. Bir bahar günü bu bahçenin önünden geçiyorduk. Kirazlar olmuştu. Çocuk değil mi? Yavrucak kırmızı kırmızı görünce kirazlara imrendi. İlle isterim diye ağlamaya başladı. Bir kapının önünde bahçıvan gibi bir adam duruyordu. Yüzümü kızdırdım. Çocuk için ondan birkaç kiraz istedim. Yüreksiz adam cevap bile vermedi. Başını öte tarafa çeviriverdi. Zehracık'la eve döndük. Çocuk ağlar, ben ağlarım. Bir de üstelik efendiden azar işittim. E hakkı da var ya... Çiftliklerinde yüzlerce fakir besleyen hanedandan bir adam... Çoluk çocuğunun dilenci gibi el açmasına razı olur mu hiç? Birkaç gün sonra Meşruta'da oturan başka göçmen çocuklar... Zehracı'yı kandırmışlar. Bu bahçede kiraz hırsızlığına götürmüşler... Bahçıvan çocukları görmüş, ellerinde taşlar sopalarla ağaçtan ağaca koşmaya başlamış. Zehracığım hırsızlığa alışık değil. Bahçıvanı görünce korkmuş, adam daha bir şey söylemeden kendini ağaçtan aşağı atmış. Başcağızı taşa çarpmış. Sevap sahibi bir adam kucağına alıp eve getirdi. Yavrumun sırma gibi saçları vardı. Bu saçların bir parçası kana bulanıp alnına yapışmış. Üç beş gün sonra zehracık şiddetli bir ateşle hastalandı. Gözleri şaşılaştı, kolları büzüldü. Belediye hekimini yalvarıp getirdik. Çocuk ağaçtan düşünce başı zetelenmiş, beyin veremi olmuş. Allah'tan ümit kesilmez ama ben iyi görmüyorum dedi. Yavrucağım birkaç gün sonra ölüp gitti. Biz iki ihtiyar kuru başımıza kaldık. Bir iki sene sonra memleketteki mallarımızdan bir kısmını bize geri verdiler. Yeniden zengin olduk. Lakin biz artık parayı ne yapalım? Biz yaşta insanlar parayı evlatların, torunları için isterler değil mi doktor efendi oğlum? Apartmanlarımızın kirazını getirdikleri vakit iki ihtiyar ağlamaya başlarız. Bu paraları sarfedecek kimimiz var ki? Başka mahallelerde oturamadık. Bu evi satın aldık. Sanırım ki zehracık düştüğü şu kiraz ağacının altında gömülüdür Kiraz mevsimi geldi mi belki bir kaza olur, başka anacıkların yüreği yanar diye karı koca bekçilik ederiz. Ağaçlara kimseyi yanaştırmayız. Bu kirazlardan bir tanesini yemek istemeyiz. Zehracı onlardan bir taneciği için ağlayıp ölmüştü. Kirazlar olduğu vakit onları arabalara doldurur, mezarlığa götürürüz. Zehracık'ın ruhu için. Onları parayla kiraz alamayan fukara çocuklarına sepet sepet üleştiririz.